الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمره وحل العهدتة من نيساني يفقه قولي فإن استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wakulle zijn in het wakulle van de bedoelingen wakulle de meest bekwaam in het begrijpen van de bedoelingen van bidatu bedoelingen van de bedoelingen van de bedoelingen göstermek isteyenlere reddiyelerimizi sunmaya devam ediyoruz. Delil olarak ortaya sürdükleri Mensenne fil İslam-ı sünneten haseneten hadisi ile ey Cerir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ettiği hadisle ilgili tedlisi ve çarpıtmayı ifade etmiştik önceki derslerimizde. Onun dışında Hadid Suresi 27. Ayet, Ahkaf Suresi 25. Ayet. Bunu delil getirenlere yine aynı şekilde Reddiyemizi vermiştik. Son olarak, Ama radıyallahu anhın, Ama radıyallahu anhın nimet el bidâte hadihi demesi, bu ne güzel bidâtir ifadesini, sözünü. Bidat-ı haseneye delil olamayacağını haber vermiştik. Bugün de yine bidat ehlinin delil olarak ortaya sürdüğü "Mâ ra'âhul muslimûna hasanan fehuve hasan." Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir şeklindeki eserdir Ahmet İmam Ahmet Rahimahullah'ın müsnedinde birinci ciltte 379. sayfada kayıtlı olan Mâ raâhul muslimûne hasenen fe huve indallâhi hasen Ey Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir sözüdür yani bu ne demek yani mana itibarıyla ey bir şeyi Müslümanlar güzel görüyorsa hani daha önce eğer eee derslerimizi takip edenler bileceklerdir istihsanı işlemiştik yani bir şeyi güzel görerek ortaya koyma ve bunun etrafında eee dönmüştük dolayısıyla yine bu sözü Ali vesselame eee nispet ederek yani bunu merfu olarak kabul ederek eee bu sözü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 Ona mevkuf bir rivayettir. Ey, sahabe'ye kadar Dayanan sözler mevkuf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e Kadar e, Ulaşan sözler de Yani Aleyhisselatü Vesselam'den sadır olmuş Hadisler de e, Merfu hükmündedir. İbni Kayyum Rahimahullah Bu ifade Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Sözü değildir. Bunu hadis konusunda bilgisi Olmayan kişiler ona nispet etmişlerdir. Bu söz İbni Mesud Mesud'dan bizzat kendi sözüyle sabittir demektedir. İbnü'l Kayyum el-Furusiyye'nin 167. sayfasında. Ey İbnü'l Kayyum rahimehullah diyor ki e, bu söz Allah Resulü ve selleme nispet edilemez e, ancak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 bu sözün i̇bn Mes'ud'a ait mevkuf bir rivayet olduğudur. Yine bunu El-Acluni'nin Keşf-ül Hafa 2 bölü 45'te ifade etmiş. Ez-Zeyla'yı ise bununla ilgili şöyle diyor bu haberin merfu olarak rivayeti gariptir. Bu haberin merfu olarak rivayeti gariptir. Ben bu ifadenin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 Kimin sözü olursa olsun, kimin sözü olursa olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle çatıştığı zaman o kişinin sözünü almayız. Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet etmeyiz. Özellikle bundan bir önceki dersimizde, bundan bir önceki dersimizde nimetül bid'ati hadihi demesi Umar radiyallahu anhın, Yani Omar radiyallahu anh'in bu sözü aslında sözlük manasıyla kastettiğini. Yani sözlük die kastetmek ne demek? Çünkü bid'at daha önce bir benzeri olmayan şeyi ortaya koymak manasındaydı. Şer'i dat Kur'an ve sünnette, Kur'an ve sünnette delili olmayan bir şeyi ortaya dat Dolayısıyla bunun sözlük manasıyla söylediğini, şer'i manasıyla söylese bile emrine muhalefet olduğundan Onun sözüne uymayacağımızı ve özellikle İbn Abbas radıyallahu anhu'nun dediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi emrine karşı Ebu Bekir ve Umar böyle söylüyor diyenlere diyor ki başımıza taş yağacak. Bir başka rivayette erahum seyelekun. Ben böyle söyleyenleri helakta görüyorum. Ekule, قال الله وقال الرسول ويقولون قال ابو بكر وعمر radıyallahu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 Ön öngörmüyor diyorlar çünkü o bir dönem için bunu yasaklamıştı o da diyor ki radiyallahu anhum en emri ebi yuttebe'u em emri resulillah aisset vesselam diyor ki babamın sözü mü alınmaya daha layıktır yoksa resulü aisset vesselam'ın sözü mü dolayısıyla bu konuda az önce haber verdiğimiz hadis gibi yansıtılan bu söz aslında merfu olarak abdullah ibni mesudun sözüdür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 belki bu kıyamete kadar gelecek ve müslümanların efendime söyleyeyim güzel gördüğü diye de delil aranabilirdi. Ancak eee ancak eee eserin tam metni şöyledir. İnallaha nazara fi kulubil ibadi fawcda kalb Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hayra kulubil ibadi fastafahu li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 Fama Raal Moslimuna Hassanen, Fahua in de Wama Rao Sayi Ann, Fahua in de Law, Hisaia. Mea Allah Kullarun Kalplerinabacht Mohammed Alay Salat was Kalbinin Kullarun Kalpleri Cheris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 Ve o kalbi kendisi için seçti. Ey, onu kendisine Habib yaptı, Habibi, kendisine Halil yaptı. Allah zawa ve Celle ondan razı oldu, Onu Mbianus, sonuncusu kıldı. Alemlere rahmet olarak gönderdi. Ve devamla diyor ki Risalet'i de onun vasıtasıyla gönderdi. Yani kalplerin en güzel en güzeline sahip Muhammed we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 Yüzüncü ayeti gibi ya da Nisa yüz on beşinci ayet gibi ya da ağacın altında biat edenler gibi ve buna benzer Allah Azza Ve Celle'nin onlardan razı olup onları cennetle müjdededi ile ilgili birçok mesela bedir'e katılanların tümünün ve buna benzer cennetle müjdelendiğini hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla e, demin ifade ettiğimiz el müstedrekte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 hadis konusunda eser veren ulemanın bu rivayeti sahabilerle ilgili bölümde zikretmeleridir el hakimin el mustedrekinde de durum böyledir hakim bu rivayeti marifetus sahabe bölümüne almış ancak ilk kısmını rivayet etmemiş ve rivayeti müslümanların iyi gördüğü Ey, az önce haber verdiğimiz مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا Sözünü sadece almıştır. Bu da gösteriyor ki Hakimin rivayette geçen El-Muslimun Müslümanlardan Sahabenin Kastedildini, edildiğini Anlamıştır. Yani Hakim de Rahimahullah Bunun El takısıyla Sahabeyi kast ettiğini Dolayısıyla Bunu da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 Bununla kast edilen icma olur ki icma da hüccettir. Haydi diyelim ki sizin dediğiniz gibi olsun. Burada ma raahu el muslimun yani burada kast edilen el takısıyla biz diyoruz ki ne bundan kasıt sahabelerdir ve belli bir zamandır. Haydi diyelim onların dediği gibi olsun. El takısıyla belli bir zaman ve sahabeler kast edilmiyor. Efendime söyleyeyim.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 dinde yeni bid'atler mi ortaya çıkardınız diyerek dikkat edin neyi haber verdi sapık olduklarını neyi hatırlattı a.s sünnetini neyi hatırlattı ashabın hala hayatta olduğunu başka neyi hatırlattı ey her iyi niyetin hani onlar hayır umuyoruz diyorlardı ya her iyi niyetin bid'atı hasene veya bid'atın meşrulaştırılmayacağına ey ve diyor ki ya siz doğru yoldasınız Muhammed'in ümmeti sapıktır ya da onlar doğru yoldaydı siz sapıksınız diyerek onları azarlıyor ve orayı hızla terk ediyor ve ravi diyor ki daha sonra diyor bu kimseleri nehrevan savaşında bize karşı savaşırken gördük ey yani ashabın menhecini terk ettikleri için bu kimseler daha sonra Ali radıyallahu anh'e karşı savaşırlarken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 Sizden öncekilerin yolu size yeter diyen Abdullah İbni Mesud nasıl olur da Müslümanların güzel gördüğüyle kastettiği kast şey dinde efendim bid'atler ortaya ehdat etmek ve buna benzer şeyler olsun. Dolayısıyla bu sözü söyleyenler e, mevkuf olan bir sözü kendilerine hüccet edinmişler ve yine aynı yaptıkları teddisi daha önceki ayetlerde verdiğimiz örneklerde E Omar radıyallahu anh'a verdiğimiz örneklerde Cerir bin Abdullah eee radıyallahu'nun rivayet ettiği e, hadis örneğinde buna benzer yapılan çarpıtmalar maalesef burada da yapılmış. Ancak bu sözü Abdullah İbn Mesud eee Ebubekir radıyallahu'nun halifeliği ile ilgili söylemiştir. En doğrusunu bilen Allah'tır. Bidat-ı hasene iddiasında bulunanlara bir başka olayla ilgili yani delil olarak gösterdikleri bir başka olay da Gudaif bin El-Kharis'in rivayet ettiği şu haberdir haberin metnini paylaşayım sizinle Abdülmelik bin Mervan beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi diyor Gudaif bin El-Kharis Abdülmelik bin Mervan beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi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 O şöyle cevap veriyor. Gudaif bin al kharis Diyor ki. Mâ ehdefe kavmum bid'aten illa rufi'a min mine Djurki Diyor ki. Bir kavim bir bid'at ihdas ettiğinde. Onun yerine bir Sunnet mutlaka ortadan kalkar. O halde. Yani diyor ki. Aleyhisselatü djur. böyle söyledi diyor.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 eddarakut ni onu zayıf adetmişlerdir yani onun zayıf olduğunu söylemişlerdir. İbn Hacer et takrib adlı eserinde onun için zayıf olduğunu söylemiştir. Yine ikincisi yine isnat zincirinde an Eda sigasıyla Rivayet eden Bakiy bin El Velid Bulunmaktadır Ibn Hacer O zayıf ve mechul ravilerden Hadis rivayet ederken Çok teddis yapan Birisidir Ey yani çok çarpıtan Birisidir Demiştir Nerede söylemiş bunu Ibn Hacer Rahimahullah ee, Tarifu ehl Takdis Sayfa 121'de Ifade. Ifade etmiş İşittiklerini tasrih etmeleri müstesna hadisleri hiçbir şekilde hüccet olarak kabul edilmeyeceği noktasında ittifak edilen kişilerdir yani bunların sözlerini bunların rivayetlerini hüccet olarak kabul edilmeyeceği noktasında ittifak vardır bunun sebebi de zayıf ve meçhul ravilerden çok tedlis yapmalarıdır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 en önemli usulümüz en önemli prensibimiz kimin sözü olursa olsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne karşı koymasının caiz olmadığını sürekli hatırlatmak isteriz. Üçüncüsü Gudayb bin Elkharis'in sahabeden olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Hani olayın ravisi diyor ya eee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 Uymayı reddetmiştir Zaten işin aslı da reddetmiştir Şayet bidatleri hasen olarak görseydi Amel etmekte Tereddüt etmezdi Yani burada kullandığı bir söz var e, Guday bin el-Khalis'in Diyor ki bu sizin en güzel bidatlerinizdendir Eğer o bidatı güzel görseydi Arkasından Niçin buna versin?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 Dier sorry, Malik bin Merwan. Dier kijk, want met illa bedevaart, dan is er geen bedevaart die niet uit de Sintas bid'at Er is de Sintas is. Er is de itibar etmem. Ve, e, Sözün devamında diyor ki dolayısıyla diyor dolayısıyla diyor bir sünnetle sünneti tatbik etmek bir bidat ihdâs etmekten daha hayırlıdır diyor. Dikkat ediniz bir bidat ihdâs etmektense diyor bir sünnetle amel etmek daha hayırlıdır diyor. Ali Seyyidu vesselam'ın bu sözünü hatırlattıktan sonra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 etkili bir şey olduğundan bid'at büyük bir tehlikedir. Öyle olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbetül hace diye bildiğimiz hutbede fe inne astakal hadithi kelamullah ve hayrel heddi heddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem buyurmakta. Yani sözlerin en doğrusu Allah'ın sözü ey kitaba çağırmakta. Yolların en doğrusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in yolu. Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı yolun kendi yolu olduğuna çağırmakta. Üçüncüsü Ve şerrel umuri muhdefâtuhe İşlerin en kötüsü de sonradan uydurulanlardır. Ve kulle bid'atindalale Ve her bid'at sapıklıktır. Ve her sapıklık da ateştedir demesidir. Ve İşte bunu böyle bilen O yüzden İbni Hacer bunu hatırlatıyor. Diyor ki yani dinde aslen Olan bir konuda diyor onun tepkisi Bu iken. Acaba Asli bid'at Olan bir konuda bu kişinin Diyor tepkisi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 ancak keyfiyeti yönüyle de nog een keer een oruç aslen dinde maruftur ve emredilmiştir keer rukunlarından birisidir ancak keyfiyeti een keer een keer een üçüncüsü een keer een keer een keer een keer een şey yani bugün bir orucu falanca güne mukayyet yapanlar een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 ancak keyfiyeti yönüyle bunu uygularsa bu bir bilaattır ya da zikir yaptığı zaman bakacak asıl itibariyle zikir mesela en basiti namazdan sonra Allah Azze ve Celle ile ilgili yaptığımız zikirler Allah'ın emrettiği subhanallah elhamdülallahu ekber dediğimiz 33-33-33 hiç kimse kalkıp bunu 333 yapamaz her birini niçin? çünkü sayı böyle emredildi zikir aslen dinde var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 Recep'in 15'ine tahsis edilen oruç ve namaz gibi Aynı şekilde bunlar birer bid'attır Dolayısıyla deminki örnekte de gördüğümüz gibi Deminki örnekte Mervan'la ilgili Gudayb bin el Elkharis'in haber verdiği Ancak bu yaptığınız güzel bid'atlarınızın en güzelidir Yani şahit olduğumuz bid'atlar içerisinde en güzeli görünüyor Ey aslı itibariyle sünnette yeri olan kolular Ancak uygulaması yönüyle izafi bid'attır manasında yine de diyor ben bunlara muhalefet eder bundan yüz çeviririm Niçin diye sorunca Abdülmelik bin Mervan diyor ki çünkü Kale aleyhisselatü vesselam Mâ Kaumum Bid Atun illa rufi'a mithluha minessunne Hangi kavim ya da kim bir bid'at ihdat ederse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 Buna da biz dedik ki el, e, el bidat es-sunne-i terkiyye ve sünne ameliye. Dedik ki sünnet iki türlüdür. Terki olan sünnet, ameli olan sünnet. Ey Ali was Sallam'ın yaptığını yap, Ali Seyyidu Sallam'ın yapmadığını yapma. Bu konuda da örneklerimiz olmuştu. Dolayısıyla Kur'an'dan Kur'an'dan delil getirmeye çalışan bir atçilere diyemiz olduğu gibi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 reddiyelerimizi sunmaya gayret gösterdik. Ee, Allah azza ve celle bizleri bidatın her türlüsünden sakındırsın. Çünkü muhakkak ki Aleyhissalatu vesselam emrettiği gibi, buyurduğu gibi bütün bidatlar sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Allah subhanahu wa taala hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan batılı da batıl bilip bundan Saknan kullardan ile simbizleri. Hadihi wallahu alam wasallahu ala nabina muhammad in ala ali muhammad. Subhanak allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astagfiru kwa atubu ilik. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.